Merhaba, iyi akşamlar. Aa, ağzımdan laf çaldım Murat. Olur başlaman gerekiyor. Neyse, yeni yılın ilk programında böyle bir e, espri yapmış olalım size. Peki. <gülüyor> e, merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızda yine sizlerle birlikteyiz. E, yeni yılın ilk programında yeni yılla ilgili ben e, bir... ...Murat'ın konuşmak istediği bir şey var, onu konuşmak istiyoruz. Evet ama ne olduğunu söylemedim bile henüz. Bağlı. Evet, <gülüyor> öyle bir e, esprili bir gününde bugün Murat. E, 2000 yılında hepimiz hatırlayacağız, böyle saat 12'ye geldiğinde ne olacak, paralarımız yok mu olacak, başka kartlarımız... Uçağa binmeyelim, düşer mi acaba uçaklar? gibi Evet, bir takım panikler yaşadık ama sonra maşallah hiçbirimizde hiçbir şey olmadı. Evet. E, bu yılbaşı ve teknolojinin karanlık tarafı arasında bir ilişki var aslında Banu. Bir de geçen seneyi hatırla. YTL'de pardon TL'den YTL'ye geçecektik. Herkes cebine paraları koyduk, kredi artları <gülüyor> çalışmayacak diye programlar yaptık hatırlıyor musun? Evet doğru. E, şimdi bu sene aslında çok e, sakin bir sene teknik anlamda. Ama senin bakışlarından ben aslında bizim bilmediğimiz karanlık bir takım e, güçlerin ensemizde olduğunu <gülüyor> hissediyorum. Ne oldu? Şimdi çok uzatmayayım konuyu ama e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok önemli bir ilerleme oldu Soğuk Savaş sayesinde. Soğuk Savaş sayesinde bütün bu atom teknolojisi, uydular vesaireler, gözlemler artınca e, bizim bugün saat olarak bildiğimiz şey onun tanımı hesapları da inanılmaz detaylı yapılmaya başlandı. Ve Buldum birkaç saniye geç girdik. Evet. Tamam evet. İşte o. Hmm. Şimdi birkaç saniye geç girdik girmemiz lazım. E, şimdi biz ne biliyoruz? İşte e, dünyanın güneş etrafındaki dönüşü. 365 gün işte 6 saati var ya hani onu, evet. tam 6 saat değil işte onu artık yıllarla ve 100 yılda bir artık yıl olması gerekirken artık yıl olmamasıyla halletmiştik. Hı hı. Fakat şimdi bu çok net e, hesaplamalar yapılması nedeniyle bilim adamları yine kafası karışmış durumda. Çünkü evet. diyorlar ki bizim her yıl bir saniye şey yapmamız lazım saati durdurmamız lazım her şeye doğru devam etsin diye. Çünkü e, hafif bir kayma var. Saniyeler bozuluyor yıllar içerisinde. Acaba bunun dünyanın işte güneşle olan ilişkisinin ve dönmesinin biz ağırlaştırıyoruz dünyayı yavaş dönüyor falan. <gülüyor> çok tepindik şey. bir şeyler mi oldu acaba dünyanın? <gülüyor> Bozduk. De, olabilir bunu şüphelenmiyor değilim açıkçası ama <gülüyor> şimdi o tarafın çok fazla şeyi değil. Fakat burada en çok en enteresan bir şey var. Şimdi biz bugüne kadar artık yıl var yok bir gün ekleyelim bir gün çıkartalım dediğimiz zaman yaptığımız şey gün eklemekti. Oysa hiçbir zaman 24 saat kavramını konuşmadık. Evet. Yani hep işte yani güneş sabahleyiniz kaçta doğuyorsa 24 saat sonra yine aynı saatte güneş doğuyor olmalı öyle değil mi? Şimdi saniye ekleyerek orada bir düzeltme yapma söz konusu. Peki, zor bir konu ama bunun bizim kredi kartlarımıza etkisi ne olabilir saat 12'de? Şimdi sadece kredi kartlarımıza değil bütün teknolojik altyapı saatlerin saatinde ilerlemesine dayanıyor. Saatler saatine ilerlemezse ne olur? Yani biz, bir anlık bir, bir saniye duracak. Dolayısıyla tüm bilgisayar sistemleri belli saniyenin saat 23.59'dan 23. 59, sonra 24 ya da 00.00 00. 00. gelmesi gerekirken 31 Aralık gecesi bir saniyeninle duracaktı. Durmadığına göre şu anda biz bir saniye erkenden e, gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi onu çok fark etmeyin Sabah kalktığımızda güneş bir saniye geçti olmalıydı <gülüyor> demez kimse tabii ama eninde sonunda bunu düzeltmek gerekiyor. Ama bunu düzeltmek bütün saniyeye dayalı. Ee, biz yani teknik anlamda gerçek zamanlı sistemler diyoruz biz buna. Gerçek zamanlı sistemlerin bütününde çok ciddi acaba bu sistemler çökecek mi korkusunu beraberinde getiriyor. Peki bunu e, sen işin içinde olan biri olarak çok net şu söylediklerini anlıyor olabilirsin. E, ama daha örnekli anlatman mümkün mü? Bir örnek vermeni rica edeceğim. Elbette şöyle bir örnek verelim. Mesela kredi kartında işlem yapıyorsun. Bunlar bir merkezde toplanıyorlar. Senin ve tüm kredi kartı kullanıcılarının yaptıkları işlemler hı hı. senin adın ya da, ya da kredi kartı numaran yaptığın işlemin miktarı ve hangi gün, hangi saat hangi saniyede bu işlemi yaptığın bilgisi bir yerde yazıyor. Tamam. Peki sen bu işlemi 23.59 ile ertesi yılın 00 arasındaki o boş de bu işlemi yaparsan oraya saniye olarak ne yazacak bilgisayar sistemi? 59'u yazacak ya da... O, o zaman öyle bir saniye olacak ki iki saniye sürecek. Evet. Ee, anladım. Anladım ama bunun niye o kadar önemli olduğunu hala anlamış değilim. Aynı 2000 yılı problemi gibi Banu'cum. Şimdi bu e, bazı sistemler eğer saate ilgi duymuyorlarsa ya da zaten ve sistemin saatini alıp olduğu gibi kullanıyorlarsa hiçbir sıkıntı yok bunda. Fakat nasıl 2000 yılındaki korkumuz neydi bizim? Bundan işte 5-6 yıl önceki korkumuz neydi? Ee, yılhanesini iki hane olarak alanlar hmm. 99'dan 00'e gideceklerini bir yıl ileri diye 99 yılı geri gitmiş zannedeceklerdi. Şimdi burada da iki saniye süren e, yılın son saniyesi bazı sistemlerin çökmesine neden olur mu acaba korkusu sardı herkesi. O yüzden aslında 2005 ile 2006 yılı arasında olması gereken bu boşluk... Bazı sistemlerde yapıldı bazı sistemlerde yapılmadı şu anda böyle bir acayip bir ara kimsenin ne yapacağını bilemediği bir durumdayız çünkü bilim adamları da bu konuda bir uzlaşmaya varamadılar. Peki özellikle e, ne tür kişilere ya da kurumlara ya da şirketlere daha doğrusu sektörlere bu konuda hassas olmalarını ve e, hani takip etmelerin ne yapıldığını karşılık bir takipte bulunmalarını önerirsin. Birinci aşamada bilim adamlarını öneririm. 7 gün 24 saat durmaksızın çalışması gereken sistemler ve birbiriyle bağımsız paralel çalışan sistemler. Mesela çok örnek şimdi aklıma gelen deprem takip sistemleri var biliyorsun. Hı hı. Bu deprem takip sistemleri dünyanın farklı yerindeki ölçüm cihazları ortak zamanda çalışıyorlar. Evet. Çünkü herhangi bir sarsıntıda bunların arasındaki salise farkına göre mesafe, depremin büyüklüğü ve nerede olduğu, merkez üstü neresi olduğu gibi bilgiler hesaplanıyor. Şimdi bu sistemlerdeki bir saniyelik bir, bir kayma e, merkez üstünü çok farklı bir yer algılama büyüklükte yanlış farklı yani değerlendirmelerde ciddi problemlere neden olabilir. Ha, e, borsa sistemleri normalde problem olabilir ama 23.59'da gecelerisi kapalı olacağı için bir sıkıntı olmayacaktır. Ama e, anlattığım bence gerçekten en büyük risk teşkil edecek şey bu tür e, karşılıklı ölçümlerle sonuçlar çıkartan yani doğaya dönük özellikle sonuçlar çıkartan e, birimlerin daha doğrusu bilimlerin e, dikkatli olması gerekiyor. Hani Ve tabii yani. aslında ne çıkabileceğini çok fazla bilmiyoruz. Yani e, bu tip e, durmaksızın çalışması gereken yani aradaki bir saniye durmanın çok ciddi problem olabileceği. Her sistemin buna dikkat ediyor olması lazım ama nedir ee, işte mesela uçuş sistemleri bunlar nasıl etkilenecek şu anda bilmiyorum çok ciddi bir etkileneceğini zannetmiyorum çünkü onlar zaten saat olmasa da kendi işlerini yapan cihazlardır çoğu. Peki bu bir saniyelik fark bir saniyelik miydi fark? Şu anda bir saniye. Bir artık. saniyelik Hı -hı. fark bu önümüzdeki senede böyle olacak mı? Yani bu tam saati oturtmak için tekrar böyle saniye bir de artık saniyelerimiz mi olacak? Evet yedi yılda bir, falan bir artık saniyelerimiz olacak gibi komik bir durum olacak nasıl artık yıl var. Onu da o zaman 29 Şubat'a eklerler. O gün doğanlar iyice yaşadı belki de. <gülüyor> i̇şte o 4 yılda bir mi olacak? 7 yılda bir mi olacak? Bir de şu andaki en büyük tartışma o. Bazı bilim adamları diyor ki tamam biz bunu hesapladık. Biz artık saniyeleri gerekli yıllara dağıtalım onlar da yapılsın. Bazı bilim adamları da diyor ki biz hala yeterince hassas ölçüm yapamadık. Ee, şimdi bunu yapalım 20 sene sonra yine ortalık birbirine katılacak çünkü biz yan, bu seferki hastası ölçümleri düzeltmek için bir kere daha yeni bir kural koymak zorunda kalacağız. Hı hı. Yeni problemler olacak onu yapmayalım diyorlar çünkü mesela şimdi bir kural konsa yeni çıkacak olan bilgisayar sistemleri uygulama programları hep buna göre hazırlıklarını yapacaklar. Atıyorum 7 yılda bir bir saniye ekleyecek ya da yılda bir bir saniye ekleyecek o yapılamaz hale gelecek. Bazen seninle böyle program yaparken özellikle sürpriz konular seçtiğinde e, bazı şeyleri bilmeden yaşamanın çok daha keyifli olduğunu <gülüyor> <gülüyor> düşünmeye başladım gerçekten yoksa e, hakikaten biz yuvarlanıp gidiyoruz sen bir saniyenin derdinde işte yeni yılda bunları belki düşünüyordun. Ama biz gayet mutlu mesutuz. Ayrıca yani. ben Artık de yeni yıl gayet güzel bir yıl geçirdim. Pro, bir şey Ama hazır yeni yıl yapıyoruz. <gülüyor> yeni yıl programı yapıyoruz. Yani bu kadar tarihe, takvime, saate, güne takıldığımız bir e, dönem içerisindeyiz. İşte bayrama gireceğiz hemen önümüzdeki hafta. İşte geçen hafta şeydi, önceki hafta Christmas'ı Noel'di. E bu kadar hani tarihin üzerinde duruyoruz. Olay ise bir, bir saniyede benden olsun dedim. <gülüyor> Harika yok aslında hakikaten gazetelerde sanırım bütün dinleyicilerimiz de okumuştur bu artık bir ile ilgili haberi. Ama bununla ilgili oluşabilecek riskleri henüz bir risk yok ama şimdi den biliyor olmakta bir taraftan hani müstehsiz bir hava yaratıyor insanda, Tabii. değil mi? Dem evet. biliyorum şeklinde. Peki Muratcığım bu konuda zannedersen bugünlük bir yapacağımız bir uyarı yok. Yok. Yani herhangi bir yani son kullanıcıya ya da işte dinleyici kitlemizin bu konuda yapması gereken bir özel bir durumu yok. Hani çok dakik olmayı sevenler belki işte saatlerini bir saniye geri almak isteyebilirler ama Onlara da ben hayatta Allah kolaylık versin diyorum. Onlardan biri ben değil de biliyorsun saat bile taşımıyor. <gülüyor> evet biliyorum. Kendi iç saatini sen umarım bir saniyeyi ayarlama yapmışsındır. Tabii. <gülüyor> evet böylece bugün Murat'ın sürpriz konusuyla birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni yıl içinde başımıza gelebilecek olan bir takım olaylardan konuşuyor olacağız. Ben ve teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esetoğlu ve... Ben de Murat Loster o zaman. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın. İyi akşamlar.